<gülüyor> evet arkadaşlar bağlantı koptu, tekrar bağlandık. <gülüyor> Kölelik meselesini konuşuyorduk. Ee, yani İslamiyet köleliğin şartlarını 180 derece değiştirmiştir. Tamam mı? Yani köleliği bugünkü hizmetçilik gibi düşün İslamiyet'in algıladığı köleliği hem de öyle bir... Hizmetçi ki yani hizmetçiye hizmetçi bile demiyorsun. Kapıcıya kapıcı bile demiyorsun ya. Bugün kapıcılık yapanlar, bilmem evlere gelip temizleyenler, hizmetçiler bir nevi onlar da günümüzün köleleri sayılır. Böyle bir yani kölelik ama şartları çok daha iyileştirilmiş bir kölelik. Yani insanca muamele görülen bir kölelik. Fakat İslamiyet kaldırmamıştır yani. Sadece Köleliğin şartlarını değiştirmiştir, ağırlaştırmıştır. Onun için e, Mezelle Mühallifi Ahmet Cevdet Paşa diyor ki İslamiyet'te köle almak, köle olmaktır. Yani o kadar ağırdır köle sahibi olmanın e, vebali. E, ve e, Müslümanlar da tarih boyunca bunun bilinciyle hareket etmeye çalışmışlarsa da elbette ki hatalar yapılmıştır. O günün şartları muhacayesinde köleliği kaldırmanız mümkün değil. Neden mümkün değil? Dünyanın her yerinde kölelik var. Sen şimdi savaşa giriyorsun. Karşısı taraf senin aldığın esirleri köle yapıyor. Böyle yani. Dünyada kölelik kalkmadıkça sen tek tarafta kaldıramazsın. Köleliğin kaynağı nedir? Savaşlardır. Adam seni esir aldığı zaman köle yapıyor. Sen de onu esir aldığın zaman köle yaparsın. Ama karşılıklı anlaşma yaparsın. Bu savaşta alınan nesiller Köle yapılmayacak, karşılıklı serbest bırakılacak vesaire olabilir ama genel itibariyle dünyanın her yerinde böyle. Dünyada bu değişmedikçe sen değiştiremezsin yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim o günün şartları çerçevesinde değiştirememiştir. Bugün Kur'an-ı Kerim gelseydi, bugün için ey insanlar kölelik sistemini mi geri getirin diyecekti. Yani bu e, o günün şartları içerisinde değiştirememiştir ve Kur'an-ı Kerim 600 yılıyla 2015 yılı arasında uygulanan bir kitaptır. Kölelik daha 100 sene önce kaldırıldı. Ondan önce bütün dünyada vardı. Ve Müslümanlar hiçbir zaman Avrupalılar kadar cani olmamıştır. Afrika'dan Avrupa'ya taşınan köleler içerisinde tarihçilerin, Avrupalı tarihçilerin ifadesiyle sırf gemilerde bulaşıcı hastalıktan ölen Afrikalı köle sayısı 10 milyon civarındadır. Müslümanların tarihinde bu kadar canice şeyleri görmemiz mümkün değil. Kur'an-ı Kerim o dönemin çerçevede, o dönemin şartları muhacihesinde köleliği kaldıramamıştır. Ama şartlarını çok ciddi şekilde değiştirmiştir. Kur'an'ın köleliği kaldırdığını Muhammed Suresinin 4. ayetine dayanarak söylemek asla isabetli bir şey değil. Çünkü sahabe-i kiramın daha sonradan pek çok kölesinin olduğunu görüyoruz. Sahabiler Kur'an'ı bizden çok daha iyi biliyorlardı. Eğer kölelik kalkmış olsaydı sahabilerin köleleri olmazdı. Tamam mı? Arkadaşlar yani cariyelikte köleliğin bir parçasıdır. Yani erkeğine abd denir, kadınla cariye denir. Cariye demek illa onun cinselliğinden faydalanmak demek değildir yani. Ve tarihte cariyelerinin cinselliğinden faydalanan insanların sayısı da çok fazla olacağını zannetmiyorum. Yani bu belli bir toplum nezdinde ağırlığı olan bir insanın yapacağı bir şey değil zaten yani bir hizmetçiyle hizmetkarıyla beraber olmak işte kendisinden toplumsal statü itibariyle çok daha düşük olan biriyle birlikte olmak yani cariyeleri bir nevi hizmetçi olarak düşünün ama onların tesettürü mesela normal hür kadın gibi kabul edilmemiş neden evde temizlik yapıyor vesaire dışarıya gidecek belki evinin kapısının önünü süpürecek onların tesettürü de diğer kadınlar gibi değildir. Erkek gibi düşünülmüş yani cariyenin e, e, avret mahalli, erkeğin avret mahalli gibi düşünülmüş. Bu bazı edep sınırlarını aşan insanların karikatürize ederek kitaplarına dahi çizimlerini yaparak işte e, İslam şeriatına göre cariyeler sokaklarda böyle dolaşır diye e, yani... E, gayri edebi bir üslupla ele alınacak bir mesele değil. E, İslam toplumunun hiçbir döneminde cariyeler, affedersiniz, göğslerini açarak sokaklarda dolaşmamışlardır. Böyle bir şey olmamıştır. Ancak e, cariyenin diğer kadınlardan farklı olarak, yani hizmetçilik şey var. Şimdi mesela kapıcılar var diyeyim, evlere gelen kapıcı kadınlar var. İşte eğiliyor, siliyor vesaire. E, hizmetçiler de en ağır işleri yapan insanlar. İşte ekmek yoğuracak, hamur yoğuracak, etrafı silecek, paçasını sıvayacak, kumunu sıvayacak, icabında da eşarbını şöyle biraz açacak, yüzünü silecek vesaire. E, bu sebeple e, cariyelerin tesettüründe farklı bir e, hüküm konulmuş, uygulanmış. E, fakat yani cariyelik dediğimiz müessese tamamen onların cinselliğinden istifadeye yönelik bir şey değil ama... Bu da yapılmamış. Elbette ki yapılmış. Daha çok saraylarda yapılmış. Daha çok zengin insanlar tarafından bu yapılmış. Yani böyle sıradan insanların zaten savaşlardan böyle cariye filan alacağını düşünmek çok şey değil yani. yani. Toplum böyle cariyelerle kaynıyor gibi değil. Eskiden de o kadar çok aşırı yaygın olacağını zannetmemesi Osmanlı toplumuna bakılsa cariyesi olan insan sayısı, aile sayısı kaçtır yani? Bir defa şunu söyleyeyim, Osmanlı'da çok evlilik pek yaygın değil. Yapılan istatistiklerden bunu anlıyoruz yani. Osmanlı, Türkler çok evlilik, çok eşlilik yapmamışlar. Belki bu toplumdaki kadın sayısıyla da alakalı olabilir. Ama yani yanlış hatırlamıyorsam böyle iki evlilik yüzde on, yüzde yirmi arası falan yani çok az bir şey. üç üçe eşitler, üç, dört eşitler çok daha az. O bile çok fazla uygulanmamış. Yani bu de toplumun tamamına yansımış, yayılmış bir şey değil. Daha çok zengin insanların, saraylarda, işte köşklerde yaşayan ağaların, paşaların e, uyguladığı biraz da e, yani kendi zevklerine göre e, uygun buldukları işlerine geldiği şekilde kullandıkları bir müessese olmuş. Ee, onu da yatsıyamayız. Yani bir Müslüman adamın 10 tane cariyesi, 4 tane hanımını anlıyorum da 4 tane hanımın yanında 44 tane de cariyeyi ben de anlayamıyorum. O ayrı bir mesele ama bunlar e, maalesef olmuşlar. Yalnız şunu söyleyeyim, Yani Osmanlı padişahlarının e, evliliklerine baktığımızda daha çok yabancılarla yani cariyelerle, evlendiklerini görüyoruz. Bunun arkadaşlar çok önemli bir sebebi var. Yani Osmanlı padişahlarının arkadaşlar son döneme doğru geldiğinde ırk olarak Türklükleri bitmiştir artık. Onu söyleyeyim çünkü özellikle Fatih'ten sonra yabancı kadınlarla evlenmelerin neticesinde giderek yani Türk ırkı da artık yani sıfırlanmaya yüz tutmuş. Şöyle düşünün. Diyelim ki Fatih'ten sonra Bayezik bir yabancı kadınla evlendi. Onun çocuğu yüzde elli Türk, yüzde elli mesela Rus'tur diyelim. E onun çocuğu yüzde yirmi beş Türk, yüzde yetmiş beş başka bir şey olacak. Onunki yüzde on, ondan sonraki yüzde beş, ondan sonraki yüzde iki buçuk. Bittikçe hani Türk ırkının özelliği de bir nevi padişahlardan son dönemlere doğru iyice azalmış oluyor. Onu da kabul etmek lazım. Neden padişahlar Türk kızlarıyla evlenmediler? Çünkü padişahın evliliğini düşünün. Ders biraz uzuyor ama e, konu saat kaç? Saat 8'e 10 var. 10 dakikamız kalmış. Eyvah. Hemen bununla bitireyim. Ya padişahlar neden Türk kadınlarıyla evlenmediler? Çünkü padişahın bir, bir Türk kadınıyla evlendiğini düşünün. Padişah kiminle evlenir? Sokaktan sıradan bir insanla evlenmez değil mi? Yani güçlü bir ailenin kızıyla evlenir. Bir defa yani Osmanlı'da böyle çok güçlü aileler yok. Osmanlı'nın yıkılmasının en önemli sebeplerinden birisi olarak da bu gösterir zaten. Ee, yani sivil halkın, e, sivil insanların e, ciddi bir ekonomisi yok mesela. Bütün binalar devlet binaları. Yani devletin yaptırdığı binalar, camiler vesaire, tekkeler, hanlar, hamamlar hepsi Devlet binaları sivil halktan kalan çok ciddi eserler mimari eserler biliyor çünkü halk pek şey değil yani zengin değil yani bir zengin zümre oluşmamış. Padişa kiminle evlenecek olsa o ailenin sarayda bir dahli olacaktı saraydaki işlere burnunu sokacaktı. Bu da sarayda fitnenin fesadın yaygınlaşması demektir. Yani mesela düşünün çok güçlü bir ailenin kızı saraya gelin gitti ne olacak ister istemez o gelin olan insan kendi ailesinden, kendi abisini kendi kardeşini, kendi yeğenini saraya sokmaya çalışacak, vezir yapmaya çalışacak iyice karışırdı. Yani bir roman kızları Romanya'dan gelen Ukrayna'dan gelen, Rusya'dan gelen padişah karıları bile sarayı bu kadar karıştırdıysa düşünün bir de Nüfuzlu Türk ailelerinden kızlar saraya gelmiş olsaydı, padişahlar neşe olmuş olsaydı ne kadar karışırdı. Yani Osmanlı bu kadar uzun ömürlü olmazdı kesinlikle. O cihetle padişahlar daha çok yabancılarla, cariyelerle evlenmişler. Burada bu bahsi bitirelim. Çünkü metinde bayağı geri kalmış olacağız. Evet. Fevâhideten inkihûhâ euktesrû alâ mâ melekete imanikûm min ima iz ليس لهن من الحقوق ما eşlilik 4 kadınla evlenmek fakat el-wahide bu e, sadece bakın sadece kaydı önemli el fakat sadece dört kadınla evlenmek ya da adaletsizlik durumunda tek kadın ya da eee cariyeler teserri yani cari olarak a, almak. Bunlar edina yani daha akrabu ila daha yakındır. Neye? En la te Yani te'ûru. Cevretmemenize adaletsizlik etmemenize daha yakındır. Yani adaletsizlik etme, adaletsizlik yapmak istemiyorsanız bunları bu tavsiyelere uyun. Bu tavsiyelere uyun. Ve'tu, a'tu a, pardon ve a'tu altu en-nisae sadakatuhunna ee, kadınlara mehirlerini verince ama sadakatin muhur, Muhurahunne yani kadınlara mehirlerini verin nehleten mastaru atiyet. mastar yani atiyeten anti bi nefsin nehla mastardır ...atiyye demektir. Antî bir nefsin... ...yani gönül hoşluğuyla... ...o sadakaları isteme yani mehirleri istemeye istemeye değil de... ...gönül hoşluğuyla, gönül rızasıyla... ...bunları verin. ...feinti bine lekum an şeyin minhu nefsen... ...eğer... ...o kadınlar... ...kendi gönül rızalarıyla... ...size bir şey verirlerse... ...yani kadına diyelim ki 100 tane altın verdin. O da dedi ki ya al bu 100 tane altının 90 tanesini sana ben sadaka olarak veriyorum. Benim benim için altın sensin. Benim böyle altınlara ihtiyacım yok dese. Entibnelukum aşey nefsan Temyizun muhavvalun anil fa'ili. Yani bu failden çevrilmiş bir temizdir Nefs kelimesi. Ey tabet enfusuhun. Aslında bunun habet nedir? Lekum. Yani onların kendi içlerinden gelerek bunu yapmaları durumunda an şeyin gönüllü olarak yani verirlerse nas e, mehirden mehrden fevehebnehu lekum ve onu size hibe ederlerse yani kadın e, mehrini biliyorsunuz son, sonuna kadar hibe edebilir. Yani hiçbir kuruş almayabilir de isterse ben böyle bir mehir talep etmiştim senden onu sana hibe ediyorum diyebilir. an kuluhu ben tayyiban mri'an mahmudal afiyeti. Yani onu e, afiyette yiyebilirsiniz. Eee karılarınızın size verdiği mehirleri afiyette yiyebilirsiniz eğer gönül hoşnutluğuyla verirlerse. La darara fihi aleikum fil ahireti. Bu konuda ahirette size bir vebal bir günah yoktur. Nezele redden ale men Bu ayet bu durumu yani kadın kadınların iade ettiği mehirleri almayı doğru bulmayan yani insanlara reddi olarak indi. Ve la tu vermeyin eyühel evliya ey veliler. Yani yetimlerin velileri Yetimlerin bakımını üstlenen kişiler yani. El-sufaha'a el-mubezzirine minel-ricali ve-nisa'i ve-sıbiyani Sefihler, sefih de ne demek? Yani malını nasıl sarf edeceğini bilemeyen insan demek. Bazı insanlar var böyle ya şeyleri de olsa cebinde ne kadar parası olursa olsun bir iki günde harcamayı seviyor yani harcama hastalığı var. Envalikum mallarınızı vermeyin. Ey emvalikum alleti fi yani sizin elinizde olan, sizin tasarrufunuzda olan mallarını vermeyin. Elle tecaallahu lekum kıyaman. Öyle mallar ki Allah bu malları sizin için bir geçim kaynağı yaptı. Yani o mallar sayesinde ayakta duruyorsunuz. Masdarul kâmen. Kâmen'in masdarıdır bu. E tekumû bi ma'âşikum. Yani bunlar sizin hayatta kalmanızı sağlıyor. Ve salâhi ve evlatlarınızın işte doğru yetişmesini, büyümelerini sağlıyor. Feyadauhu fi gayri vasiha. Yani bunları uygun olmayan bir yere koymayın, sarf etmeyin yani. O çok savurgan olan insanların eline vermeyin. O fi kıraatin kıyamen bir kıraatte de kıyamen değil de kıyamenmiş. Cem'u kıymetin kıymet kelimesinin çoğulu. Ne demek? Ma taqu bihi el ee, bu emtihanın e, kıymeti, değeri demektir. Yani e, Allah Teala bu malları e, işte değerlendirmiştir, bu bir, bir, bir değer e, vermiştir bunlara. Yani maddi bir değeri vardır bunların. O manada kıymet kelimesinden, değer kelimesinden gelmiş. Yani her bir e, emtianın bir maddi karşılığı var. Diyelim bir çuval onun var, onun bir maddi karşılığı var. Bir çuval hurman var, onun bir maddi karşılığı var. varzukuhum <gülüyor> fiha <gülüyor> Ve e, onlardan onları rızıklandırın. Yani elinizde dursun, siz nasıl tasarruf edeceğini yerli yerince biliyorsunuz. Dolayısıyla onların eline vermeyin ama... Ee, onlar için sarf edin. Yani siz onların namına alışverişler yapın. Ey ata'inuhum minha. Onlardan yedirin içirin. <gülüyor> Ve onlara yine o mallarla giydirin. Giyimlerini alın. Vekulü lehum kavlen ma'rufa. Ve onlara asla en söz söylemeyin. Hakaret etmeyin. Yani senin eline verirsen bu malla çarçur edersin gibi ağır laflar etmeyin. İduhum ideten cemileten. Onlara güzel vaatlerde bulun. Nasıl bi'e'ta'ihim emvalahum iza raşadu. Rüşt çağına geldiklerinde, olgunlaştıklarında, olgun düşünebildiklerinde mallarının kendilerine verileceğini söyleyerek böyle yapın. Vebtelû ikhtebirû imtihan edin el-yetâma yetimleri kablel-bulûhî bulûh çağına ermeden fi dinihim dinlerinde ve tasarrufihim fi ehvalihim ve tasarruflarında davranışlarında e, bir bakın gözlemleyin internetin hatta hizelahun nikah nikah çağına gelinceye kadar ey saru ehlenlehu yani evlenmeye e, ehil oluncaya kadar bir ihtilami ihtilam ile bu olur ya da evisini ya da e, ihtilam olmamış ama e, belli bir yaşa gelmişse artık ihtilam olmasa bile Akıl bali olmuş sayılır. Ve huve istikmalü khamse sene, senetir indes şafi'yi. Hanefilerde de böyle. On beş yaşına gelmesidir. On beş yaşına geldim artık. Ee, o akıl bali olmasa, ihtilam olmasa, yani ihtilam olmasa bile akıl ve bali olmuş sayılır. Eğer görürseniz, onlarda bir görürseniz ne? Min ruştan. Bir e, olgunluk ...bir erişkinlik alameti görürseniz... ...salahan fi dinihim ve malihim... ...dini konularda, iktisadi konularda... ...olgunlaştıklarına müşahede ederseniz... ...fetra'u ilehim emvalahum... ...onlara mallarını verin çünkü onların malları... walate la teekuluğa eyyuhel ...ve bu malları sakın yemeyin ey yetimlerin velileri... ...israfen israf ederek... bir gayri hakkın haksız yere... ...halun israfen haldir... Yani ne demektir. İsraf ederek yemeğin. Ve bidaran ve e, ey mübadirine demektir. Yani koşarak. Ve bidaran en yekbaru ila infakıha. E, Mehafete en yekbaru. Yani e, bunlar e, büyürler diye e, onlara e, infakları acele ederek vermeyin acele yapmayın bu e, infak içinde hani bir an evvel büyürler alırlar bunları diye ruşede yani e, bunlar büyümeden reşitlik çağına, ruş çağına gelmeden ben bir an evvel bu malları harcayayım da demeyin e, yani yekvuru, edâ, e, reşit olarak büyümeleri yani yaşı büyür ama e, reşit olmayabilir, olgunlaşmayabilir çok savurgan olur. Yine ona para vermez. Eğer büyürler, reşit olursa, olurlarsa ne olur? Fe'lze mükum teslimuha ileyhim. O zaman bu malların onlara teslim edilmeleri gerekir. Hani iyisi mi e, bu çocuk yetişkin olmadan, erişkin olmadan ben bu malları bir şekilde harcayayım. Birazını ona, birazını bana, kendi aileme falan diye düşünmeyin diyorum. وَمَنْ كَانَ مِنَ الْاَوْنِيَاءِ غَنِيًّا فَلِيْسْتِعْفِ Yetimlerin velilerinden kim zengin ise iffetli davransın. Ne demek? Ey ya'ifü an malil yetimi. Yetimin malını yemekten sakınsın. Ve emteni amin ekliyi. Yine aynı şekilde. Yani iffetli davransın. Yani sakınsın onu yemekten. Ve mekâne fakîran. Eğer kim fakirse yani yetime bakıyorsun. Dolayısıyla o bakımın karşılığında bir ücret belirleyebilirsin. minhu bil maruf Yani bir kadri ücreti ameli Amelinin karşılığını alsın ani yetime bakıyorsun yediriyorsun içiriyorsun ben bu yetime bakıyorum diye kendi kendine bir aylık koyma. Ama muhtaç bir insansan eğer hakikaten ihtiyacın varsa o zaman belki konulabilir diyor. Feelzele defatum eğer onlara verirseniz bunu el ile ama yani yetimlere neyi? malum. Yetimlere mallarını verirseniz feşhidu aleyhim şahit tutun bu konuda. Yani yetimlere paralarını verdiğinizi bir şahitle belgeleyin. Bugün artık bu devlet kurumlarıyla vesaire olacak işler. Ennehum muha, yani onları teslim aldığına dair işi resmiyete dökün. Ve ve böylece o maldan uzak olmuş olursunuz. Niçin la ihtilaf. İhtilaf olmasın. Vermedi diye iddia etmesin. Fatercu ilel beyyinete. İhtilaf vakı olursa e, beyine yani bir delile ihtiyacımız olur. Bu haza emru irşadın bu bir irşadi emirdir. Yani e, ne demek irşadi emir? E, şahit tutmayan kimse günahkardır demek değildir. Ama böyle yaparsa iyi olur diye e, bir irşadi tavsiyedir emirdir. Ve kefa bil lahi hasibe yani e, amellerinizin e, karşılığını gören olarak Allah yeter. Billahi buradaki ba al ba زائدة tun Yani vakefallahu ruha siba demektir aslında. Hasiben ne demekmiş? Hafizan li'mal khalqihi ve muhasibih. ve muhasibuhum. kullarının amellerini yazan, onları kaydeden ve gerektiği zamanda Mahşer gününde, hesap gününde onlara hesaba çeken demektir. Evet arkadaşlar, saat 8'i 5 geçiyor. Zannedersem şimdi hadis dersiniz var değil mi? Dersiniz burada kalalım. Yani e, burada bir e, şey olabilir ama... E, yani yarım bırakmak istemiyorum. Daha önceden bütün metinleri okumuştuk. Bugün biraz konuları tartışmaya girişince işte iş uzadı. Yani aslında ben de zaman zaman konulara mütalaa etmek istiyorum, müzakere etmek istiyorum. Ama o zaman da metni okuyamıyoruz. Diğer derslerde hatırlarsanız metinleri okuyalım diye acele ediyorduk. Onun dışında bir şey, pek fazla konulara hani detaylı olarak giremiyorduk. Bugün dersi böyle yapmış olduk. Ee, sorusu olan var mı arkadaşlar? Yani sizce böyle tartışarak konuyu anlatmak mı daha faydalı yoksa e, metin okumak mı? O zaman da işte metin okuyamıyoruz ama dengeli götürmeye çalışmak lazım. Evet arkadaşlar hadis dersimiz başlamış. Yani benim bir özelliğim vardır arkadaşlar. İnsanları eleştirdiğim zaman isimlerini vermem. Çünkü o polemiğe giriyor. Ee, hoş olmuyor. Ee, Övdüğüm zaman isimlerini veririm ama eleştirdiğim zaman vermem. Ona gerek yok. Yani e, önemli olan sizin görüşlerin doğruluk ve yanlışlığını e, ayırt edebilmeniz. Bir görüşün yanlış olduğunu biliyorsanız onu X şahsı da söylese, Y de söylese, Z de söylese e, önemli olan onu ayırt edebilmenizdir, o Furkan'a sahip olabilmenizdir. Öbür türlü isim verdiğimiz zaman e, polemiğe girmek olacak, dedikodu olacak vesaire. E, onu çok hoş görmüyorum. Yani seviyeyi düşürmek istemiyorum. E, onu yaptığım takdirde e, yani daha böyle e, popüleritemin artabileceğini biliyorum. Yani biraz popüler olmanın, şöhret sahibi olmanın e, kısa yollarından birisidir. Kendinize böyle bir düşman bulup, üretip ona saldırmak, ona biraz sövmek, saymak. Hemen arkanızda böyle yüzlerce, binlerce insan toplandığını görürsünüz. Facebook'tan 300-500 bin tane taraftarınız olabilir. İsim vererek birilerine saldırırsanız. Bu işin biraz e, kolaycılığıdır. E, şöhretten Allah'a sığınmak istiyorum. Tamam Yani... İsim vererek tartıştığımız zaman seviyeyi e, düşürmüş oluyoruz ve önemli olan A kitabı, B kitabı değil yani. Mesela yani tarihselcilik nedir, ne değildir, nasıl anlaşılması lazım? Dediğim gibi bir birkaç meal var, özellikle bir tanesi son zamanlarda çıktı, çok meşhur olmadı çok şükür ama yani o şekilde Kur'an'ı e, anladığım zaman ben öyle bir kitaba iman etmem yani. Bu hocalardan birine de söyledim, yüzüne de söyledim yani. Böyle bir kitabın nesine iman ediyorsunuz yani? Kur'an tarihselse neyine iman ediyorsun? O zaman muallaka ise baya da iman etmen lazım yani. Neyine iman ediyorsun? Evet arkadaşlar, cümlemizden Allah razı olsun sizden de. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Cariyelerle ilgili bir selam şey, soru var burada ama şimdi vakit geçti herhalde. Cariyelerle nikah var mıdır diye epey soru sorulmuş. Cariyeler yani nikahlanabilirler ama o zaman da e, önce azat etmek lazım. Azat ettikten sonra nikahlanır cariye ama önce azat etmek lazım. Cariye ile e, nikah olmadan evlenilmişse ve cariye çocuk doğurmuşsa o zaman ümmül beret oluyor ve kendi kendine doğrudan ee, azat edilmiş oluyor yani ee, kölelikten çıkmış oluyor. Peki tekrar selamlar.